Tüp bebekle çocuk dünyaya getirmek caizdir. Hı hı. Aileler bakabileceklerine kanaat getirmişlerse ve ikinci, üçüncü çocuğu istiyorlarsa yapabilirler, sakınca yoktur. Evet. Yani ilk çocuğun normal doğumla meydana gelmiş olması bu hususta bir değişikliğe et vermiyor. Yok. Yani bir insan ancak bir tane çocuk sahibi olabilir Hı hı. İkinci bir çocuk sahibi olamaz tüp bebekle veya üçüncü çocuksa üçüncü çocuğu tüp bebekle yapamaz diye bir kural yoktur. Normal yollardan olmazsa diğer yöntemlerle çocuk hı hı. dünyaya getirmeye gayret eder kişi. Ee, ancak şartları da çok zorlamamayı biz tavsiye ederiz. Evet. Bevladı hala hayırlı adımlar atışması gibi böylesin inşallah.